Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Amma ba'd Bugün Müslüman kadının şahsiyeti kitabından kaldığımız yerden devam etmeyeceğiz. Geçen hafta vermiş olduğum ödevin sonuçlarıyla ilgili konuşacağız. Vermiş olduğum ödev neydi? Şuydu İslam'a hizmet ederken veya toplu yaşam alanlarında medrese gibi yaşarken şevkimizi artıran, bizi Allah'a kulluk yapmaya, dinimize hizmet etmeye teşvik eden sebepler neler? Bir de şevkimizi kıran, isteğimizi baltalayan şeyler neler? Bunu sormuştum. Siz de Allah razı olsun yazmışsınız bazı şeyler. Ben sizlerin yazdığını Değerlendirdiğim zaman şöyle bir sonuç çıktı ortaya. İkiye ayırdım yazdıklarınızı gördüğüm kadarıyla. Bir, genel bazı meseleler yazılmış. Yani hemen hemen bütün bacılarımız aynı şeyi yazmışlar. Temel bazı konular var. Bir de şahsa özel durumlar var. Bugün konuşacaklarımız genel olan şeyler. Yani her birinizin sorun olarak gördüğü genel şeyler. Şahsa özel meselelere gelince onları da inşallah ben zaman içerisinde Derslerin arasına serpiştirip, ahlak derslerinin arasına yerleştirip veya birebir nasihatlerde onlarla alakalı konuşacağım. Ama bugün göreceklerimiz, İslam'a hizmet eden bir Müslümanın şevkini kıran veya şevkini artıran meselelerle alakalı konuşacağız. Birinci meselemiz şu, birçok kardeşimizin şikayetçi olduğu birinci mesele. Sorumlulukların üst üste gelmesi ve... Bu üst üste gelen sorumlulukların insanın şevkini kırması, insanın ne yapacağını bilememesi, hepsini yapamayınca hiçbirini yapmamak, hepsinden el çekmek meselesi. Buna dair ne yapabiliriz? Nasıl bir çözüm bulabiliriz buna? Şimdi kardeşlerimizin geneli şundan şikayet etmişler. Demişler ki biz herhangi bir konuda gerek cemaatin bize verdiği sorumluluklar olsun, gerek bir ilim talebesi olarak... Ders programı ile ilgili sorumluluklarımız olsun veya şahsi ihtiyaçlarımız olsun yan yana geldiğinde bir izdiham söz konusu olduğunda şey yapamıyoruz altından kalkamıyoruz bu da bizim şevkimizi kırıyor hiçbir şey yapmak istemiyoruz yani tamamını terk ediyoruz demiş kardeşlerimiz buna nasıl çözüm bulabiliriz şimdi bunu sadece medresede kalan öğrencinin problemi olarak düşünmeyin bunu hayatın içerisinde her alanda karşılaşabileceğiniz bir problem olarak değerlendirebilirsiniz yani mesul olduğumuz ve sorumlu olduğumuz haklar izdiham olduğunda, hepsi üst üste geldiğinde ve bizim hepsinin beraber hakkını verecek zamanı, imkanı bulamadığımız zamanlarda ne yapmamız lazım? bununla alakalı konuşmuş olacağız. Şimdi önce ben şunu söyleyeyim. Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de biz Müslümanları terbiye ederken bize öğretmiş olduğu asıl yol şudur. Bir Müslümanın bütün sorumluluklarını bir arada yerine getirebiliyorsa Müslümanın bütün sorumluluklarını bir arada yerine getirmesidir. Bu asıl asıl olandır. Mesela bunu nerede bulabilirsiniz? İsra suresinde Allah'ın Müslümanlara tavsiyelerde bulunmuş olduğu ayetler topluluğu var. اُعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا şeyen <gülüyor> بِهِ شَيْءًا وَبِالْوَالِدَيْنِ ''Allah'a ibadet edin, O'na hiçbir şey ortak koşmayın, anne babaya iyilik yapın.'' diye böyle devam eden bir silsile var. Benzeri İsra suresinde var sorumluluklarımızı anlatan. وقدر ربك الا تعبد الا اياه diye başlıyor. Bir buçuk sayfa Allah bize sorumluluklarımızı anlatıyor. Allah'a ibadet edin, ona ortak koşmayın, anne babaya iyilik yapın, zinaya yaklaşmayın, tartıda hile yapmayın, yetim malı yemeyin, insanları öldürmeyin, ilahiliği. Bir de En'am suresinde Allah'ın yine aynı böyle şekilde sorumluluklarımızı anlattıktan sonra "Zalikum vessakum bih." Bu Allah'ın size tavsiye etmiş olduğu şeylerdir. Hatta İbn Mesud dedi ki En'am suresindeki bu ayetler topluluğu için kim Allah'ın Müslümanlara olan vasiyetini ve tavsiyesini okumak istiyorsa bu ayet-i kelimeleri okusun. Bir başka rivayette de ki kim Muhammed'in üzerine vefat ettiği vasiyeti okumak istiyorsa bu ayetleri okusun. Burada Allah Müslümanların birçok sorumluluğunu hepsini bir arada zikretmiştir ve bunları yerine getirin demiştir. Bu üç Kur'an-ı Kerim'deki ayrı yerde de hepsini yerine getirin demiştir Allah Azze ve Celle. Anlıyoruz ki asl olan Müslümanın bütün sorumluluklarını yerine getirmesidir. Peki soru şu, yani sizin sorunuz daha doğrusu. Bunların biri diğerine engel olmaya başlarsa, ikisini bir arada yapacak zamanı ve takati kendimizde bulamazsak, o zaman ne yapacağız? He buna ne diyoruz? Buna İslam şeriatında izdihamul hukuk diyoruz. Yani hakların peş peşe gelmesi, hakların üst üste gelmesi diyoruz. Böylesi durumlarda mesela bir örnek vereyim size. Diyelim ki ben anne ve babamın hakkını yerine getirmek istediğimde Allah'ın hakkını çiğnemek zorundayım. Yani annem ve babam Allah'ın razı olmadığı bir şeyi benden talep ediyorlar. Eğer ben onların istediğini yaparsam Allah'ın hakkını çiğneyeceğim. Böyle bir durum var. Veya komşum var. Allah diyor ki kom komşu hakkını gözetin. Komşunun hakkını gözetsem annemle aram bozulacak. Yani annem benim o komşuyla iyi olmamı istemiyor benden. Ben onunla iyi olduğum zaman annemle aram bozulacak. Böylesi durumlarda Müslümanın ne yapması lazım? Böylesi durumlarda Müslümanın hakların mertebelerini belirlemesi lazım. Hangisi birinci sırada gelir? Hangisi ikinci sırada gelir? Hangisi üçüncü sırada gelir? Bunu belirlemesi lazım. Mesela örnek veriyorum. Diyelim ki biraz önce son söylediğim örnekten yola çıkalım. Benim komşumla iyi geçinmem, annemle aramı bozacak. Benim hemen bir sıralama yapmam lazım. Bu Nisa suresindeki haklar, birinci hak kimin? Allah'ın. İkinci hak anne babanın, üçüncü hak ise komşunun hakkı diyelim. Daha doğrusu üçüncü hak akrabanın, dördüncü hak komşunun hakkı. Şimdi ben bunu okuduğum zaman ha, demek ki ben dördüncü hakkı yerine getirmek için ikinci hakkı ihmal edemem. İkinci hak dördüncü hakkı ihmal etmeme sebep olabilir ama asla dördüncüsü ikiyi ihmal etmeme sebep olamaz demem lazım. O komşudan uzak durmam lazım. Annemle aramı bozmamak için. Peki biz bunu, bu söylemiş olduğum kuralı e, nasıl bu sorduğum soruya tatbik edebiliriz? Bir çalışma alanında bulunan Müslüman veya bir medresede bulunan Müslüman sorumluluklarıyla ilgili bunları mertebelendirmek zorundadır. En önemli olan ve birinci sırada gelen sorumluluk hangisidir? Bunu yazması lazım. İkinci sırada gelen sorumluluk hangisidir? Yazması lazım. Üç yazması lazım. Niçin? Ta ki üçü peş peşe geldiğinde ve bizi zorlamaya başladığında üçü terk edip ikiyi yapalım. İkiyi terk edip biri yapalım. Birini yapamıyoruz diye hepsinden olmayalım diye bunu yapmamız lazım. Mesela bir örnek de verelim, pratik bir örnek. Diyelim siz üç ders görüyorsunuz medresede. Gün gün içinde üç ders var. Bir, mesela şu anda hangi dersi görüyorsunuz? Katr-u <gülüyor> Neda'yı görüyorsunuz. Nahiv'de Katr-u Neda'yı görüyorsunuz. İki, diyelim fıkıh dersi görüyorsunuz. Ne görüyorsunuz fıkıhta? Umdetul ahkam görüyorsunuz diyelim. Üç, bir de değişken derslerden gördükleriniz var. İşte iki gün akide dersiniz var, iki gün e, misal iki gün e, şey var, ahlak dersiniz var, siyer dersiniz var, ilâhî. Şimdi sizin bu derslerin hepsini bir numara, iki numara, üç numara diye bunu sıralamanız lazım. Eğer bir yoğunluk oldu, hasta oldunuz, ikinci bir iş çıktı, program dışı bir iş çıktıysa. Hangisini iptal etmeniz gerektiğini bilirsiniz. Yani altı sorumluluğum var ama benim dört tanesini yapacak vaktim var. Altısını yapacak vaktim yok. Eğer dört tanesine yetecek vakitle altı tanesini yapmaya kalkarsam hem hiçbirini yapamamış olurum hem de stresten ötürü çevremdeki insanlara zarar veririm. Onların da kalbini kırarım. Ama ben bir sıralamaya koyabilirsem bunları mesela dört tane vaktim var. Altı numarayı ve beş numarayı eriyeceğim herhalde. İlk dördünü düzgün yapacağım sırası geldiğinde sorumlu olan, hocam olan kişiye diyeceğim ki vaktim yetmediğinden ötürü ben bu son ikisini yapamadım veya bunun için özel bir vakit e, özel bir vakit isteyeceğim. Eğer biz hayattaki sorumluluklarımızı rakamlandırıp her birine bir mertebe tayin etmezsek hayat boyunca sorumluluklar bizim belimizi büker. Hayat boyunca sorumluluklarımız bizi utandırır. Mutlaka birilerine karşı bizi mahcup duruma getirir. Ama biz Allah'ın izniyle bunları derecelendirirsek ne kadar yoğunluk olursa olsun, ne kadar sıkıntı olursa olsun, biz bunların altından, e, bunların altından kalkabiliriz Allah'ın izni ve inayeti ile. Ve dediğim gibi bunu sadece medrese ortamıyla ilgili düşünmeyiniz, bunu aynı zamanda bütün hayatın içerisinde karşınıza çıkabilir. Mesela bir yuva kurdunuz diyelim, eşinize karşı sorumlusunuz, çocuklarınıza karşı sorumlusunuz, anne babanıza karşı sorumlusunuz, arkadaşlarınıza karşı sorumlusunuz. sorumlusunuz. Siz bunların dördünü birden yapmaya kalktığınızda mutlaka birinden birinin kalbini kırıyorsunuz. Birini ihmal etmek zorunda kalıyorsunuz. Bir tanesini elemek zorundasınız. Hayatınızdan çıkarmak zorundasınız ki vacip olanları yerine getirip ee, mahcup olmayasınız. Ne dünyada ne de ahirette diyelim. Ayrıca bunu şu baptan da ele alabilirsiniz. Bu söylediğimi şeytanın insana yaklaştığı ve insanın ayağını kaydırdığı yollardan bir tanesi de insanın kalbinde kalabalık oluşturmasıdır. İnsanın kafasında, zihninde kalabalık oluşturmasıdır. Bir insan yapacağı işleri kalabalık olarak görmeye başlarsa hiçbirini hakkıyla yapamaz. Şeytan bunu iyi bildiği için strese girer, kendisini üzer, çevresindeki insanları üzer, kalp kırar. Şeytan bunu bildiğinden ötürü sürekli size böyle bir şeyleri kalabalık gibi göstermeye çalışır. İçinden çıkılmaz, böyle işte birbirine girmiş neresinden başlasan bir türlü çözülmez. Böyle gösterir. Şeytana bu kapıyı aralamamanın en güzel yolu sorumlulukları derecelendirmek. Ve şeytan kalabalık yaptığında Allah sana lanet etsin. Ne söylersen söyle. Benim iki saatlik vaktim var. Dört tane de sorumluluğum var. İkisini eledim. edin. İkisine yetecek kadar da bol bol vaktim var demek lazım. Bu şekilde şeytana bu kapıyı kapatmak lazım. Bu birinci meselemiz. Yani sizin e, söylemiş olduğunuz bu birinci meseleydi. İkinci bir mesele ise yine şimdi birçok kardeşimizin şikayet ettiği konulardan bir tanesi şudur. Güne sorunlu bir şekilde başladığımız zaman günün tamamı sorunlu devam ediyor. Güne iyi bir şekilde başladığımız zaman günün geri kalan kısmı da güzel bir şekilde devam ediyor. Ve genelde de kardeşlerimizin büyük bir çoğunluğu bunu uykudan uyanmaya uyanmayla ilişkilendirmişler. Yani uykudan uyanırken eğer benden kaynaklı uyanamamışsam, beni uyandıran kardeşimin yaptığı bir yanlıştan ötürü kalbim kırılmış ise o gün hiç böyle çekilmez bir gün gibi oluyor. Ama tam tersi ise Allah hamdolsun o günümüz çok güzel geçiyor. Bu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin asırlar önce haber verdiği psikolojik bir durumdur. Yani bazı insanlar güne temiz bir nefis ve canlı bir nefisle başlarlar. Bazı insanlar güne pis bir nefis ve tembel bir nefisle başlarlar. İmam Bukhari ile Müslümü rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sizden biri uyuduğu zaman şeytan onun ense köküne üç tane düğüm atar. Ve ona der ki uyu daha senin önünde uzun bir gece var. Eğer o uyanır ve Allah'ı zikrederse bir düğüm çözülür. Eğer kalkar ve abdest alırsa İkinci düğüm çözülür. Eğer namaz kılarsa üçüncü düğüm çözülür. Ve o Asbaha tayyibun nefsi naşiten O güzel bir nefis, canlı bir nefis, böyle mutlu bir nefis olarak güne başlar. Aksi halde ve illa Asbaha khabisun nefsi keslen. Nefsi kötü, böyle içerisinde karamsarlık olan ve tembel. Kendisinde irade ve güç bulamayan bir nefis olarak sabahlar diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki insanlar iki şekilde sabahlıyorlarmış. Bu bütün insanlar için geçerliymiş. Şimdi iyi bir şekilde sabahlamak için bunun iki tane yolu var. Bir bazı manevi sebepler var. Zaten onu biraz önce zikrettiğim hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dillendirdi. Bir de bunun maddi bir takım sebepleri var. Şimdi manevi olarak önce ne yapmalıyız? Önce... Sabah bir uyanır uyanmaz veya gece bir uyanır uyanmaz Allah Resulü'nün yaptığı gibi yatağımızın üzerine oturmalıyız. Şöyle ellerimizi açıp e, bazı dualar yapmalı. Ali İmran Suresinin son sayfasını ezbere biliyorsak bir buçuk sayfasını onu okumalı. İbni Abbas öyle söylüyor çünkü. Onu bilmiyorsak bazı zikirler yapmalı. Sonra şöyle uykuyu yüzümüzden silmeliyiz. Allah Resulü böyle yapardı. Sonra yatağımızda baş ucumuzda veya işte dolabımızda bir misvak bulundurmalıyız. Çünkü Peygamberimiz uyandığı zaman ilk olarak diş ve dişlerini misvaklardı. Dişlerimizi misvaklamalıyız. Ağız, ağız temizliği yapmalıyız. Sonra lavaboya gider gitmez ellerimizi yıkamalı ve burnumuzu temizlemeliyiz. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri uyandığında elini kaba sokmadan ellerini yıkasın. Bu hadisi hatırlıyorsunuz taharet babından. Bir de sizden biri burnunu temizlesin çünkü şeytan onun bu bölgesine bu bölgesine yuva yapar demişti sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bunlar manevi şeyler. Gözle görülen, elle tutulan, hissedilen şeyler değil ama bunlar manevi şeyler. Önce bunları yapmalıyız. Sonra güzel bir şekilde abdest almalıyız. Yani güne Müslüman elini yüzünü yıkarak başlamaz. Müslüman güne abdest alarak e, abdest alarak başlar ve mümkünse Hangi vakitte uyanırsak uyanalım iki rekat namaz kılalım. Bu manevi olarak kendimiz nefsimizde bulunan ağırlıklardan kurtulmamız ve canlanmamız için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bize öğrettikleridir. İşte bunun içine sabah zikirlerini de dahil edebilirsiniz. Sonra bunlar manevi olanlar. Peki maddi olarak ne yapalım? Maddi olarak yapmamız gereken şeylerden bir tanesi şudur ee, ablalar. Evvela İnsan uyurken kendisini şartlamalıdır. İnsan uyurken kendisini şartlamalıdır. Neye şartlamalıdır insan? Uyuduğu zaman ben Allah'ın izniyle, Rabbimin yardımıyla hafif bir uykuyla uyuyacağım. Gece eğer uyanacak olursam, sağıma soluma dönecek olursam peygamberin öğrettiği zikirleri yapacağım ve sabah kardeşimin sesi beni uyandırmak için bana ulaştığı anda yatağımdan kalkacağım, ona teşekkür edeceğim, Allah razı olsun diyeceğim. Yaptığın bu hizmetten ötürü bu şekilde uyumak gerekir. Çünkü şartlanmış insanların uyanması her zaman daha kolaydır. Lakin hiçbir hesap yapmadan kafasını yastığa koyup uyuyan insanların uyuması mümkün değildir. Mesela bir örnek vereyim size. Üniversitedeyken üniversite okuyanlar hatırlarlar veya işte lisede okumuş olan kardeşlerimiz hatırlarlar. Çok önemli bir sınav var sizin için diyelim. Yani sizin için hayati öneme sahip bu sınav. Gece yatağa girdiniz uyumanız mümkün değil. Yani bir o tarafa dönersiniz, bir bu tarafa dönersiniz, uyuyamazsınız. Niçin? Çünkü şartlanmışsınız. Uyusanız bile kuş uykusuyla uyursunuz. Çıt ses çıksa anında uyanırsınız. Sabah çok önemli bir ders yapacaksınız. Yüzlerce insana sunum sunacaksınız. Heyecanlısınız, alışmamışsınız buna. Gece diyelim geldiniz, yatağa girdiniz, uyuyamazsınız. Uyandınız diyelim, uyudunuz diyelim, kuş uykusuna yatarsınız. En küçük bir çıtırtıda anında, anında uyanırsınız. Tedirgin bir uykuya yatarsınız. Müslümanın uykusu böyle olmalı. Yani Müslüman yattığı zaman geceye kalkmayacak, sabaha kalkmayacak, sabah hiçbir sorumluluğu olmayacak. Böylesi afınıza sığınarak söylüyorum bu Ayaş insanların uykusudur. Yani nerede gece orada sabah uykusunun son anında yatan, ondan sonra kalkan insanların uykusudur. Müslümanın böyle uykusu olmaz. Kendimizi şartlayarak yatarsak Allah'ın izniyle uyanmamız daha kolay. Daha kolay olur. Bir de... Sizi uyandıran arkadaşınızın size kötülük değil de iyilik yaptığını düşünürseniz eğer uyanmanız daha kolay olur. Yani bazı insanlar maalesef böyle tefekkürden uzaktırlar. Çok fazla hesap kitap yapmazlar. İnsanlar mesela diyelim ki arkadaşı ona der ki şu anda etüt vaktidir, etüde girmemiz lazım suratını asar. Yahu niye suratını asıyorsun? Arkadaşın sana unuttuğun bir şeyi hatırlatıyor bir Müslümanın çevresinde ona unuttuklarını hatırlatan birilerinin varlığıyla Allah'a çokça hamd etmesi gerekir. Eğer bir insan kendisini uyaran ve sorumluluklarını hatırlatan insanlara kızıyorsa onun kalbi hastadır. Onun kalbi hastadır. Onun kalbi hastadır. Tedavi olması gerekir bu insanın. Yani sen sabah kalkmasan namazı kılmayacaksın. Uyanmasan ödevlerini yapamayacaksın. Uyanmasan derse giremeyeceksin. Seni birçok haramdan ve Sorumluluğu yapmamaktan kurtaran bir kardeşine insan hiç suratını asar mı? Ya Allah senden razı olsun. Sen bizi, Biz seni çok uğraştırıyoruz ama sen yine de bizi uyandırıyorsun demek lazım. Mesela bazı kardeşler genelde şundan şikayet ederler. Genel itibariyle. Ya işte toplu yaşam alanlarında sorumlulukları hatırlatan kardeşlerin asık suratlı dan şikayet ederler. Yani bizi işte derse çağırırken, yemeğe çağırırken, uyandırırken o kadar asık bir suratla bunu yapıyor ki iyi de acaba niye adamın suratı asılıyor? Bir de bunu sormak lazım. Yani adamı uyandırdığı zaman adam uyanmadığında, çağırdığında adam gelmediğinde veya duymamazlıktan geldiğinde o da insandır da, o da yani kendi üzerine farz olmayan bir şeyi yapıyor, kendinden fedakarlık yapıyor, seni çağırıyor. Sen uyanmadığında icabet etmediğin zaman onun da morali bozuluyor. Sen uyan, git arkadaşına sarıl, teşekkür et. Sen de olmasan bizim halimiz nice olur de. Sen ona moral ver ki o da sana moral versin. Şunu hiç unutmayın ablalar. Bunu genel bir kural olarak düşünün. Ne bekliyorsanız insanlardan insanlara onu vermek zorundasınız. Yani saygı mı görmek istiyorsunuz? Saygılı olmak zorundasınız. Güler yüz mü görmek istiyorsunuz? Güler yüz göstermek zorundasınız. Teşekkür mü bekliyorsunuz? Teşekkür etmeyi bilmek zorundasınız. Değer mi görmek istiyorsunuz? Değer vermek zorundasınız. Ama şimdi insanlar genelde insanoğlu bencil olduğu için, yani bencil bir fıtratla yaratıldığı için hep bana der, Rabbena hep bana ama başkalarına gelince başkalarının hakkını, hukukunu gözetmez. Bu nokta insanın nefsini terbiye etmesi gereken noktalardan, noktalardan bir tanesidir. Sen her sabah uyandığında veya seni derse çağırdığında, yemeğe çağırdığında git bakalım arkadaşına teşekkür et, ona sarıl. Bundan ötürü arada bir böyle ara ara ona hatırlat. Sen olmasan bizim halimiz nice olur? Bak bakalım seni çağırdığı zaman sana surat yapıyor mu? Yoksa seni tebessümle güler yüzlemeyi karşılıyor. O zaman görebiliriz. Bir başka mesele ise bunu arada bir iki defa daha söyleyeceğim size birkaç münasebetle. O da şudur. Rutinin dışına çıkmadığı zaman insanlar çoğu zaman hayat sıkıcı bir hal alır. Ne kadar sorun olmasa da hayatın kendisi sıkıcı olduğu için insan sıkılır, bunalır. Hem kendine hem de çevresindekilerini eziyet etmeye başlar. Bazen rutinin dışına çıkmak lazım. Nasıl rutinin dışına çıkmak lazım? Bazen yatak değiştirmek lazım. Bazen kıyafet tarzını değiştirmek lazım. Bazen ders çalışma stilini değiştirmek lazım. Bazen ders programını değiştirmek değiştirmek lazım. Mesela örnek veriyorum. Bir konuştuğum konu üzerinden örnek vereyim. Diyelim ki işte uyanma meselesi bütün toplu yaşam alanlarının ortak sıkıntısıdır zaten. Bazen şunu yapabilirsiniz. Mesela bu ay kimse bizi uyandırmasın. Böyle bir öneri sunabilirsiniz sorumlularınıza. Yüksek sesli bir şey alalım. Otomatik olan, kurulabilen onu kuralım. Sabah bizi bir Kur'an uyandırsın. Sabah bizi bir neşit uyandırsın. Sabah bizi bir uyarı, bir ders uyandırsın. Yani farklı bir sistemle, farklı bir sistemle uyanalım denilebilir. Rutinin dışına çıkılırsa Rutinin yani tebdili mekanda ferahlık vardır demişler. Aslında tebdilin kendisinde ferahlık vardır. Yani ne olursa olsun. E şimdi bir adam düşünün. Yıllardır aynı şeyleri giyiyor. Aynı tarzda konuşuyor. Aynı saatlerde yemek yiyor. Aynı programla ders çalışıyor. E bu adamın sıkılması bunalması normaldir. Yani bütün hayat yolunda da gitse, hayatın kendisi sıkıcı olduğu için bu insanın sıkılması normaldir. Ara ara rutinin dışına çıkın ders programınızı değiştirin. Tersten başlayın çalışmaya. Yani bugün diyelim ki yazılı programınızda en alta koyduğunuzu en üste alın. En üste koyduğunuzu en alta, en alta alın. Veya bu hafta sadece dinleme üzerine çalışın. Belli bir zaman geldiği zaman bir arkadaş bulun deyin ki şöyle çalışalım. Okuyarak veya yazarak değil. Sen bana anlat, ben sana anlatayım. Bir dersi sen bana anlat bir daha. Bir dersi ben sana anlatayım deyin. Allah'ın izniyle arada böyle küçük rutinlerin dışına çıktığınızı görürseniz e ben size çok faydalı olacağı çok faydalı olacağı kanaatindeyim, inşallah e, diyebilirim. Bu da ikinci bir meseleydi. Bununla ilgili de konuşmuş olduk. Evet. Biz Vanda cezaevindeyken Enes abi. Bir tane PKK'li bir mahkum vardı. Böyle bizim üç çaprazımızda, kabisteklilerde kalıyordu. Üçlü teklilerde kalıyor, üç çaprazımızda kalıyor. Şimdi bunlar ayrılmışlar tabii PKK'de. Çocuklar müebbet almışlar bir de. Molotof atmışlar. Çok sıkılıyorlar. Bir ideolojik bir altyapı da yok. Bunalıyor çocuklar. Her gün akşam saat 6 gibi diğer odadaki arkadaşı bağırıyordu buna. Diyordu ki, özgür çocuğun adı. Özgür diye bağırıyor. Tabii bizim Doğu'nun şivesiyle bağırıyor o. o. da ne var diyor, nasılsın diyor. O da diyor ki bizim oranın şeyler aynı, aynı, aynı. Yani bir şey yok, değişik bir şey yok. Sabah aynı saatte kalkıyoruz, aynı saatte yiyoruz, aynı saatte yatıyoruz. Yani çocuğu bunaltan şey, strese sokan şey, hayatta her şeyin rutine, rutine binmiş olması. Sonra bizim abiler onların yanına gittiler. Yani bir oda onların komşusu olmuş oldu. Biraz da bunlara bir şeyler de anlatınca, Çocuk bu sefer tekbir getirmeye başladı. Akşam belli saate gelince tekbir getirmeye başladı. İşte başka sloganlar atıyor yani. onun hayatına bir değişiklik gelmiş oldu. Çocuğun ses tonu bile değişti. Yani değişiklik çocuğun ses tonunu bile değiştirdi. Artık o arkadaşı bağırdığında öyle cevap vermiyordu. İyiyim diyordu, hamdolsun. Hamdolsun diyordu. İlâhireyi. Yani rutin herkes için geçerli. Her şeyin rutine bağlandığı bir hayat insanı bunaltıyor. Ara ara küçük değişiklikler yapmak lazım. Allah Resulü, Gittiği yoldan bile gelmezdi yani. yani. Bir yoldan gittiyse başka bir yoldan gelirdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hayatında bazı şeyleri değiştirirdi. Evet. Şimdi bir başka meselemiz şu. E, ablalar ortak sorunlarımızdan bir tanesi. Toplu yaşam alanlarında zor tabiatlı insanların olması. Yani beraber yaşadığımız alanlarda bazı insanların tabiatı gerçekten zordur. Ve bu zor tabiatlı insanlar Kendilerine eziyet ettikleri gibi başka insanlara da eziyet ederler. Kendi morallerini bozdukları gibi başka insanların da morallerini bozarlar aynı şekilde. Birçok kardeşimiz zor tabiatlı insanlardan şikayet etmiş. Yani tabiri caizse biraz daha böyle güncel ifadeyle söyleyeyim. Bana negatif enerji veriyor demiş. Yani onu gördüğüm zaman bütün enerjimi bütün şeyimi kaybediyorum e demiş. Şimdi bunu, bununla ilgili konuşmadan önce ben şunu hatırlatayım size. Zaten insan bu tip insanları gördüğü zaman Allah Resulü'nün güzel ahlakla ilgili niye bu kadar önemli hadisler söylediğini ve güzel ahlakı neredeyse İslam'ın en faziletli amellerinden bir tanesi kabul ettiğini insan o zaman daha iyi anlamış oluyor. Yani mesela bir hadis hatırlayalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne demişti Müslümanlara? Sizin kıyamet gününde bana en sevimli olanlarınız ve Meclis olarak da bana en yakın olanlarınız kimdir? Size haber vereyim mi? Sahabe susmuştu. Peygamberimiz bir daha aynı soruyu sordu. Söyley Allah'ın Resulü dediler. Dedi ki: "Ahasinukum ahlaka. Ahlakı en güzel olanlarınızdır. Yani kıyamet gününde güzel ahlaklı insanlar peygamberin yakınında duracaklar ve peygamberimiz onları çok sevecek o gün orada. Peki dedi size ''Kıyamet gününde bana en buğz ettiğim, böyle en nefret ettiğim ve bana en uzak olacak olanlarınızı haber vereyim mi?'' ''Kimdir ey Allah'ın Resulü?'' dediler. Peygamberimiz dedi ki, ''السرسارون والمتشدقون والمتفهقون'' ''سرسارون'' ''Çok konuşanlardır.'' Yani konuşurken insanları rahatsız edenlerdir. Sürekli konuşma ihtiyacı hissedenlerdir, gevezeler. İki, المتشدقون ''Müteşeddiq olanlardır.'' Dili sivri olanlardır. Yani insanlarla konuştukları zaman insanları, biraz önce anlattığım tip yani, insanlarla konuştuğu zaman onların moralini bozan, onları işte değersiz, kendilerini değersiz hissettiren insanlardır. Bezi, alimler bunu bezi ullisan diye açıklamışlar. Dili kötü olan, dili çirkin olan. Sahabe demiş ki, ey Allah'ın Resulü bu sersarla müteşeddiqi anladık da, bu mütefeqih kimdir peki? Aleyhissalatu vesselam demiş ki, onlar da kibirli olan insanlardır. Yani insanlara... Burunlarının ucundan bakan, insanları küçümseyen insanlardır. Mesela bir hadis-i şerifte peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, size Allah'ın ateşi kendilerine haram kıldığı veya onların ateşe haram olduğu insanlara haber vereyim mi? Sahabe dedi ki, söyle ey Allah'ın Resulü. Dedi ki, onlar kolay, uyumlu ve insanlara yakın olan insanlardır. Üç sıfat zikreti peygamberimiz. Kullu sehlin, heyinin, garibin. Sehildirler, kolaydırlar. Yani onunla anlaşman kolaydır, konuşman kolaydır, sohbet etmen kolaydır. Heyyindir, yani uyumludur, yumuşaktır, esnektir. Ee, onu bir ortamda eğer işler istenildiği gibi gitmediği zaman o kalıba girebilendir. O ortamı ayak uydurabilen insandır. Bir de yakındır. Yani onunla konuştuğun zaman kendini ona yakın hissedersin. Sana o yakınlığı hissettirir. Bunlar... Allah ateşi bunlara haram kılmıştır. Bunlara da ateşe haram kılmıştır. Niçin? Çünkü böyle olabilmek için insanın çok ciddi çaba sarf etmesi lazım. Kendi nefsiyle uğraşması lazım. Kendiyle mücadele etmesi lazım. Namaz kılan bir insanın namazından daha fazla yorulur bu insan. Oruç tutan bir insanın orucundan daha fazla yorulur bu insan. İnfak eden infakından daha fazla yorulur. Onun için Peygamberimiz diyor ki güzel ahlak sahibi güzel ahlakıyla namaz kılanların ve sürekli oruç tutanların derecesini elde eder. Nasıl elde eder? Namaz kılmamış, oruç tutmamış ama onun nefsiyle cihad ettiğinden daha fazla nefsiyle cihad etmiş. Daha fazla nefsiyle uğraşmış. Eğer olabiliyorsanız bu tip insanlara karşı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadiste zikretmiş olduğu o üç sıfata sahip olan insanlardan olun. Yani kolay, uyumlu ve insanlara yakın olan insanlardan olun. Altan alın bu tip insanları. Görmemezlikten gelin. Onların kalbini açacak olan anahtarı bulmaya çalışın ve bunun da bir ibadet olduğunu bilin. Yani oturup ders çalıştığınızda ecir aldığınız gibi, oturup işte e, namaz kıldığınızda ecir aldığınız gibi, zor tabiatlı insanları idare etmek için çaba sarf ettiğinizde bundan da ecir aldığınızı bilin ve bu ecrin de namazdan oruçtan geri bir ecir olmadığını bilirseniz, bu en şey meseledir, bu en üst e, meseledir diyebilirim bununla alakalı. İkinci bir mesele ise şimdi bu tip insanlarla alakalı eğer şöyle biraz çaba sarf ederseniz genelde biz insanlar toptancı yaratılmışız. Ne demek toptancı yaratılmışız? Böyle tane tane bir şeyle uğraşmak bizim canımızı sıkar. İsteriz ki böyle her şey toplu olsun. Mesela bir şekil konuşalım herkes razı olsun. Bir şekil davranalım herkesin gönlünü hoş edelim. Biz böyle isteriz. Ama Allah insanları böyle yaratmamıştır. İnsanlar tür türdür, çeşit çeşittir. İnsanlarla yaşarken hem kulakkına girmeyen hem de insanları razı etmeyi başaran insanlar kimlerdir? İnsanları tane tane ele alandır. Yani benim Ayşe arkadaşımın sevdiği şeyler nelerdir? Hoşlanmadığı şeyler nelerdir? Fatma arkadaşımın sevdikleri nelerdir? Hoşlanmadıkları nelerdir? Bunu tespit ederse bir Müslüman bayan Allah'ın izniyle her insanla nasıl muamele edeceğini bilir. Ki bu Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetidir. Mesela bir örnek vereyim size. Misvar İbn-i Mahreme adında bir sahabe var. Muhrame diye de okunmuş. İmam Bukhari naklediyor bu kıssayı. Bunun babasının ahlakı çok bozuk. Yani kendisi bunu söylüyor zaten. Çok kaba saba böyle insanları kıran ve anlaşılması çok zor bir adam bu adam. Adı da Mehrame veya Muhrame bu adamın. Bir gün diyor Allah Resulüne mal geldi bir yerden. Bir şeyler geldi. Babam dedi ki kalk gidelim Allah Resulüne. Sallallahu aleyhi ve sellem. Umulur ki bize de bir şeyler verir dedi. Biz gittik diyor. Allah Resulü onun sesini duyunca evden hemen kapıya doğru koştu. Elinde de bir şey vardı. Böyle bir bes parçası bir şey elinde var. Onun güzelliklerini anlatıyor. Yani bu şöyle kalitelidir, şöyle güzeldir. Sonra benim babama uzattı dedi ki bunu senin için sakladım. Şimdi niye Allah Resulü bir devlet lideri olarak, bir peygamber olarak bir adam için bir şey kenara koyuyor? Ondan sonra o onun için geldiğinde daha meramını söylemeden peygamberimiz götürüyor. Ben bunu diyor senin için sakladım. Adama veriyor. Çünkü bu zor adamın kalbine giden anahtarı bulmuş Peygamberimiz. Yani bu adam hediyeden hoşlanan bir adam, insanlardan ayrı muamele görmekten hoşlanan bir adam. Hani Aleyhisselatü Vesselam'ın ben bunu sana sakladım demesi, adamın kendini değerli hissetmesi, değerli hissetmesi için. Sen de Allah Resulü'nün yaptığı gibi her e, sahabe ile alakalı olarak onun e, şeyini bulacaksın arkadaşının, onun gönlüne giden. Anahtarı bulacaksın. Mesela bir kardeşim vardır şundan çok hoşlanır. Zor ahlaklıdır ama kendisine böyle sürpriz yapılmasından çok hoşlanır diyelim. Sen de baktın ki bunun bugün işi çok fazla. Örnek veriyorum. Yukarıda işi var bir de aşağıda işi var. Hiç ona söylemeden git aşağıdaki işini bitir. Aşağıya indiğinde de ki kardeşim ben senin işin çok olduğu için senin aşağıdaki işini senin için yaptım de. Dışarıdan geldi mesela diyelim. Yorgun argın geldi. Bir tabağın içerisine bir iki parça bir şey koy. Göstermelik bile olsa, senin için bir tabak hazırladım." de. Yani onun kalbine giden anahtarı bul. Örnek veriyorum, ailesiyle ilgili soru sorulmasından çok hoşlanıyordur. Yani ailesini seviyordur çünkü değer veriyordur. Ara sıra oturduğunda annen nasıl, baban nasıl, durumları nasıl, bununla ilgili sorular e, sorabilirsin. Bir şeyin kendisine yakıştırılmasını çok seviyordur. Mesela hissetmişsindir bunu, aynayla arası çok iyidir. Aynanın karşısından pek ayrılmıyor. Bir şey giysin yakışsın veya yakışmasın. Maşallah de ne kadar güzel olmuş. Başkası giyse üzerinde pesbaya durur ama sana çok yakışmış de. Bunu niye yaparsın? Zor insanların kalbine giden anahtarı açmak için, onları kazanabilmek için bunu yaparsın. Çünkü bu tip insanlar eğer biri onların kalbine giden yolu bulmuşsa onların nasihat etmesi daha kolaydır. Onların ilgilenmesi bir problemi oturup onlarla konuşması çok daha kolaydır. Bunun için de biraz toptancılıktan kurtulmak lazım. Böyle ayrı ayrı bir düşünmek lazım. Şu arkadaşım neden hoşlanıyor? Bu arkadaşım neden hoşlanıyor? Bunun yumuşak karnı nedir? Bunları tespit etmek lazım. Bir de kardeşler şunu ben söyleyebilirim size. Şimdi genelde insanların en fazla rahatsız olduğu insan tipi iki tane insan tipidir. En fazla insanlara yük olan, ağır olan insan tipi iki tanedir. Bir, alıngan insanlar. Yani tavşan dağa küsmüş dağın haberi yok. Bu tip insanlar sana küsmüş, sana kırılmış, sana karşı içinde bir sürü düşünce şey yapmış. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Yıllar sonra bunları öğrendiğin zaman şok olursun ve sebebiyet veren konu da ya yanlış anlamıştır ya da senin kastın o, o değildir kesinlikle. Bir böyle insanlar çok zordur. Bir de tepkisini kestiremediğiniz insanlar çok zordur. Mesela diyelim ki bugün kitabını izinsiz aldınız onun kitabım sende mi der? Evet dersiniz. Alabilir miyim der? Teşekkür eder gider. İkinci gün kitabını almışsınızdır. Aynı adam, aynı kitap. Kitabım sende mi der? Evet dersiniz. Yarım saat zırgır işitirsiniz. Niye kitabımı aldın? Hiç Müslüman Müslümanlardan izin almadan onun eşyasını kullanır mı? Yani aynı adam, aynı durum ama gösterdiği tepki birbirinden çok gösterdiği tepki birbirinden çok farklıdır. E böylesi insanların. Şimdi bu tip insanlar çok zordur. Çünkü ne beklediklerini bilmediğinden dolayı zordurlar. Yani ne beklediklerini dillendirmezler. Bu tip insanlarla konuşmak gerekir. Gerekirse bunlara mektup yazmak gerekir. Bak kardeşim, senin insanlardan ne beklediğini insanlara açıkça söylemediğin için, kızdığında içine kapandığın için, susmayı tercih ettiğin için, sana nasıl davranmamız gerektiğini bilmiyoruz. Ve seni üzdüğümüzü düşünüyoruz, kırdığımızı düşünüyoruz. Olabilir. Bilmediğimize ver, cehaletimize ver. Allah için... Bizden beklentinin ne olduğunu yazı yoluyla veya sözlü bir şekilde bize bildir. Yani kapalı kutuyu sen açmazsan, kapalı kutu ömür boyu kapalı kalır. Ama sen kapalı kutuyu açarsan Allah'ın izniyle bu sorundan kurtulursun. Benim bir tane ev arkadaşım vardı. Beraber kaldığımız bir arkadaşımız var idi. Zaten aramızda çok fazla bir münasebet yoktu. Yani ikimiz de derslerle alakadar olduğumuz için böyle çok fazla oturalım, sohbet edelim, konuşalım böyle bir durumumuz da yoktu. Zaten böyle günde 10 dakika, 5 dakika bir muhabbetimiz var ise vardı. Ama arkadaşta şöyle bir problem mi vardı bu arkadaşta? Allah rahmet eylesin inşallah. Vefat etti zaten arkadaş. Bir şeye alındığı zaman veya bir şeye kızdığı zaman, bir şeye hoşuna gitmediği zaman bunu söylemiyor. Kendi içerisine atıyor ama işte yüzü asılıyor, morali bozuluyor. Böyle davranışları davranışları değişiyor. Şimdi ben anlıyorum. Yani arkadaşın bir problemi var. Canı sıkılmış. Hatta ben ona bazen takılırdım diyordum. ya sen bugün hiç sakalını taramadın. Muhtemelen senin canın bir şeye sıkıldı. Bak hiç elinde tarak görmedim diyordum. Takılıyordum arkadaşa böyle olduğu zamanlarda. Sonra ona her gün şunu söylemeye başladım. Bak kardeşim haşa ben gaybı bilmem. Senin kalbinden ne geçirdiğini de ben bilmem. Senin bir derdin olduğunda sen gelip derdini bana söylersen eğer ben senin hassasiyetinin ne olduğunu, senin neden alındığını, neye kırıldığını bilirim. Eğer ben bile bile seni kırarsam ondan sonra bana, bana kızmıyor da gerçi yani bana bir zararı da yok. Allah da biliyor hani hakkına girmemek lazım ama kendisi üzülüyor. Yani bana bir zararı yok kendisi üzülüyor. Ama sen bana bunu söylersen e ben söyleyemiyorum. Yani benim öyle bir huyum var söyleyemiyorum. Yaz kardeşim ondan sonra e ben yazamıyorum da utanıyorum. E o zaman söz ver ben sana sorduğumda söyleyeceksin e diyordum. Böyle böyle böyle altı aydan sonra belki o kardeş bambaşka bir adam haline geldi. Ondan sonra bir derdi olduğunda ya işte bana diyordu ki e, şeyh diye hitap ediyordu o. Şeyh diyordu bunu buraya değil de buraya koysak olur mu? Alışveriş yaparken şunu almasak da bunu almasak olur mu? Olur kardeşim sen nasıl istiyorsan o şekilde, e, o şekilde yapalım diyordum sorun çözülüyordu. Yani bir insan kapalı kutuysa hem kendi başına beladır hem yaşadığı yerin başına beladır. Kapalı kutu insanlar. Bunları açmanın bir yolunu bulmak lazım. Bu da araları iyi olan bir kardeşimiz bu görevi üstlenecek ve ara ara bu konularda bu şeylere bu kardeşlere nasihatte nasihatte bulunacak. Aksi halde aramızda böyle patlamaya hazır bir bomba gibi gezen nerede neye kızacağını çok fazla kestiremediğimiz bir arkadaşımız bir arkadaşımız olabilir. Yine bununla alakalı ikinci bir mesele daha söylemek istiyorum size. Şimdi. İnsanlarla iyi geçinmek istiyorsanız eğer, karşınızdaki insanı gözetlemeniz lazım. Ne demek bu karşımdaki insanı gözetlemem lazım? Onun gergin olduğu zamanlarda senin gevşemen lazım. Onun gevşek olduğu zamanlarda senin biraz daha sıkman lazım. Yani bu şu şöyle anlayabilirsiniz bunu. Şimdi toplu yaşam alanlarında hepimizin ortak bir hayatı var ama bir de bunun dışında her insanın kendi bir dünyası var. Ailesiyle bir takım sorunları olabilir. Kendiyle bir takım sorunları olabilir. İçinde bulunduğu cemaatle bir takım sorunları olabilir. Sen bunları bilmediğin için, e bunlardan haberdar olmadığın için onu anlayamayabilirsin. Anlamak zorunda değilsin. Zaten kimse anlamanı da beklemez ama anlayış göstermek zorundasın. Yani birbirimizi anlamayabiliriz. Çünkü gaybı bilmiyoruz ama anlayış göstermek zorundayız. Şimdi gelmişler şeye sormuşlar. Demişler ki, ey muaviye sen... Ömer radıyallahu anh döneminde, Osman radıyallahu anh döneminde, Ali radıyallahu anh döneminde Şam bölgesinin emiriydin ve en sonunda zaten halifelik ilan ettin demişler. Şam bölgesi idare edilmesi en zor bölgelerden bir tanesidir. Sen nasıl bunca yıldır bu insanlarla böyle iyi bir diyalog kurdun? Yani seni bu kadar seviyorlar yabancı olmana rağmen. Muaviye dedi ki benim bir ipim var. Bunun adı Muaviye'nin ipidir dedi. Ben bakarım toplum gerildiği zaman Sinirlendiği zaman, öfkelendiği zaman ipi gevşetirim. Toplum e, gevşediği zaman, rahatladığı zaman ben bu sefer bir emir olarak, bir yönetici olarak ipi, ipi daraltırım. Böylece ipi koparmadan, ipin bir ucu onların elindedir, bir, bir ucu benim elimdedir. Koparmadan toplum ve yönetici olarak hayatımıza devam ederiz diyor. Şimdi sen bunu aile ilişkine, arkadaş ilişkine, ilişkine de tatbik edebilirsin. Kiminle münasebetteysen ipin bir ucu onun elindedir. İpin bir ucu senin elindedir. Bunu hiç unutmayacaksın. Yani Baktın arkadaşın gergin sen gevşeteceksin. Baktın ki arkadaşın gevşedi sen biraz daha sıkacaksın. E, ipi kendine doğru çekeceksin. Bunu yapabilirsek Allah'ın izniyle güzel olur. Bunun hepsinin yolu da nereden geçiyor? Hepsinin yolu toptancılıktan kurtulmak. Ve her insanı bir dünya olarak kendi başına Allah'ın yarattığı bir e, sistem olarak her insanı ayrı ayrı... Ayrı ayrı ele almak lazım. Bununla ilgili hatta şu örneği de verebilirim. Her insanı ayrı ele aldığınız zaman e, münasebette olduğunuz her insan hayatta en fazla onu sevdiğinizi ve en fazla ona yakın olduğunuzu düşünür. Yani şimdi Amr ibn As diyor ya ben Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldim dedim ki ya Allah'ın Resulü senin insanlar arasında en sevdiğin kimdir? Dedi ki Ayşedir. Dedim yok onu sormuyorum erkeklerden kimdir? Dedi ki babasıdır. Dedim peki başka kimdir? Falancadır, başka kimdir falancadır. Vallahi diyor beni en sona erteleyeceğinden korktuğum için sormayı bıraktım. Yani en sonda beni söyleyecek. Peki sizce Amr ibni As niye bir insana bunu sorar? Mesela siz e, bir anne veya babayı düşünün. Çocuğuna soruyor en çok anneni mi seviyorsun, babanı mı seviyorsun? Niye? Çünkü soruyu soran en çok sevildiğinden emin olduğu zaman soruyu sorar. Yani sen eğer eminsen, karşındaki en fazla seni seviyor, rahatlıkla bu soruyu sorarsın. Duymak istediğin cevabı almak istersin. Peygamber Amr ibn Asa o kadar yakın davranmış ki o zannetmiş ki en fazla peygamberimiz onu seviyor. E sıra sana gelene kadar oho, bir sürü bir sürü sahabe var. Peki Allah Resulü bunu nasıl sağladı? Yani her insan kendini ayrıcalıklı hissediyor Allah Resulü'nün yanında. Çünkü her insanı ayrı bir dünya olarak ele aldı. Ve her insanın e, hoşlandığı şeylerle ona e, ona yaklaşmış oldu. Mesela genç birini gördüğü zaman peygamberimiz e, ona genelde şunu sorardı. Evlendin mi? Seni evlendireyim mi derdi. Mesela Cabir İbni Abdullah'a bunu e, bunu sordu. Cüleybi Be, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu sordu. Niçin? Çünkü genç insanların en fazla erkekler için söylüyorum. En fazla dert edindikleri şey evlenmektir eğer bekarlarsa. Peygamberimiz bunu bildiği için Onların yumuşak karnından onlara yaklaşıyor. İlk sorduğu şey onların kalbini kazanacağı şey. Adam da düşünüyor. Demek ki ben peygamberin yanında o kadar önemliyim ki. Peygamber benim evliliğimi kendisine dert ediyor. Benim evliliğimi düşünüyor. Siz de Allah Resulü gibi insanlarla güzel ilişkiler kurmak istiyorsanız eğer, her insanı ayrı bir dünya olarak ele alırsanız bunu başarabilirsiniz. Yok bunu yapamıyorsanız, kendinizde bu gücü göremiyorsanız, insanlardan beklentilerinizin ne olduğunu Açık ve seçik cümlelerle insanlara bildirin. Kendinize de eziyet etmeyin, insanlara da eziyet etmeyin. Arkadaşım ben bu sözden hoşlanmıyorum, bitti. Arkadaşım ben bu davranıştan hoşlanmıyorum diye insanlarda, insanlara neden hoşlanıp neden hoşlanmadıklarınızı bildirin. Ya da insanlardan e, bunu öğrenmeye e, çalışın diyelim. Bir de e, bir başka mesele var e, yine o da şu. Şimdi diyelim ki benim bir sıkıntım var. Bir Müslüman olarak benim bir derdim var. Derdimle ilgili sorumlu insanlardan bir yardım talep ediyorum. Beni dinliyorlar. Ben şöyle yapsam olur mu diyor, diyorum. Olmaz diyorlar mesela. Yani genelin genel ortama uymadığı için böyle olmaz diyorlar. Ben de ne yapıyorum? Gidiyorum yerime oturuyorum. Diyorum ki yani ben bir çözüm aradım ama aramış olduğum çözümü sonuca bağlayamadım. Yapacak bir şey yok. Bu benim derdimdir diyorum. Birçok öğrencinin temel sorunlarından biri nedir biliyor musunuz? Çözüm odaklı değil takıntılı olmasıdır. Yani bir tane çözüm bulur. O olursa sanki hayattaki bütün düğümler çözülecek. O olmazsa sanki her şey başına yıkılacak. Artık dertli kederli bir şekilde hayatına devam edecek. Böyle değil. Müslüman çözüm odaklı yaşar. Bir konuyla ilgili bir tane çözüm olmaz. On tane çözüm sunarsın. Bunlardan hiçbir tanesi olmazsa Dersin demek ki Allah benim böyle, yaşamama, böyle yaşamamı istiyor. Ya da kendi on tane çözümün olmazsa senden daha akıllı olduğuna inandığın insanlara gidersin. Dersin ki benim bu konuda bir derdim var. Ben on tane çözüm yolu buldum. Onu da olmadı. Sizin bana önereceğiniz bir çözüm yolu var mıdır acaba? E dersin ama amacın sorunu çözmek olur. Amacın bulduğun çözümü de sorun haline getirmek olmaz. Bazı insanlar o kadar bedbahtırlar ki bir çözüm bulurlar kendilerine göre. Onu da takıntı haline getirirler, her şeyi onun üzerine bina ederler. O çözülürse bütün sorunlar çözülecek, o çözülmezse bütün sorunlar çözülmeyecek. E bunu sorumlu insanlara iletir, sorumlu insanlar da dinler bu kişiyi. Derler ki yok kardeşim senin bu bulduğun çözüm önerisi genel düzene aykırı olduğundan dolayı benim bunu yapmam mümkün, mümkün değildir. Çözüm odaklı olabilmek için sorun üzerinde iyice düşünmek lazım. Müslüman kardeşlerinle istişare edip onlardan fikir alman lazım ve sorunun çözümünü olgunlaştırdıktan sonra ilgili mercilere iletmen lazım. Yani bir şöyle düşünün altı tane çözüm önerisiyle bir problem karşısında sorumlunun karşısına gelen adamla ağzını geveliyerek iki kelimeyle bir çözüm söyleyen insan hiçbir olur mu? Sorumlunun dikkatini celbetme anlamında hiçbir olur mu? Kesinlikle bir olmaz. Şimdi bununla ilgili bir şey anlatayım size. Bir tane aşçı bir kadın ama çok böyle iyi aşçı olan bir kadın çocuğunu evlendirmiş. Evlendirdiği kız da çalışan bir bayan. Yani öyle evden yemek işlerinden çok fazla anlayan biri değil. Daha evlendiklerinin birinci günü bunları yemeğe davet etmiş. Akrabalarından birini de kendisine yardım etsin diye çağırmış. Neyse sofrayı kurmuş. Şimdi sofrada öyle yemekler var ki Ömründe yemek yapmamış, acemi bir aşçı bile o kadar kötü yemek yapmaz. Yemekler çok kötü, aşırı kötü yemekler. O akrabası demiş ki abla sen böyle yemek yapmazsın. Yani sen yemek ustasısın. Hem de gelinin karşısında. Yani hiçbir kaynana bu duruma düşmek istemez. Niye sen bu yemekleri bu kadar kötü yaptın? Kızım demiş eğer ben güzel yemek yapsaydım, benim oğlum karısı ona her yemek yaptığında diyecekti ki anamın yaptığı yemekler gibi olsun. Veya benim anam şunu şöyle yapardı, benim anam bunu böyle yapardı. Evde huzur dillik diye bir şey kalmazdı. Şimdi ben öyle bir sofra kurdum ki benim oğlum benim anam şu yemeği her güzel yapardı dediğinde karısı diyecek ki gördük ananın yaptığı yemekleri. Senin anan yemek memek yapmaktan anlamaz. Çözüm odaklı olmak böyledir. Yani çözüm bulabilmek için mesela bu kadın şunu yap deneyebilirdi. Oğlunu alırdı karşısına. Oğlum derdi bak sakın evlendiğin zaman bir gelinin en nefret ettiği şey anasının övülmesidir. Yani kaynanasının onun yanında övülmesidir. Sakın benim yemeklerimi övmeyesin. Evde dirlik düzen diye bir şey kalmaz. Hangi erkek bunu anlar ki hepsi tamam der anasına ama hanımının ilk böyle araları bozulduğunda kendi anasını, ablasını övmeye başlar. Bu da erkeğin zaafıdır. Kadın bunu bildiği için bambaşka bir çözüm, yani çok da öyle akla gelmeyecek bir çözüm buldu ve sorunu kökünden kökünden çözmüş oldu. İyi çözümler üzerinde düşünülmüş ve yoğunlaşılmış olan çözümlerdir. Kötü çözümler İnsanın aklına gelen ilk vesveseyi, aklına gelen ilk düşünceyi çözüm zannedip planlarını onun üzerine bina etmesidir. Onun için çözüm odaklı olursanız sorunlar karşısında görürsünüz ki birçok sorun Allah'ın izniyle kendiliğinden kendiliğinden çözülecek. Yavaş yavaş hepsi hal olacak, işler rayına girecektir. Ama çözüm takıntılı olursanız yani çözümlerinizi takıntı haline getirirseniz kafanızda düşündüğünüz şey olmasa Dünyanın sonu gelmiş gibi e, hayattan bıkarsınız, e, sorumluluklarınız size yük olmaya yük olmaya başlar. Bir başka mesele de, bunu da son mesele kabul edelim. Ondan sonra sizin sorularınızı e, dinleyeyim ben. Bir başka mesele de şudur: bazen her şey yolunda gidiyor olmasına rağmen insanın anlam veremediği bir sıkıntıyla karşılaşması söz konusu olur. Yani hiçbir sorun yok, her şey yolunda gidiyor ama senin kalbini sanki mengeneye almışlar, senin kalbini sıkıyorlar gibi kendini bu şekilde, bu şekilde hissedersin. Bu normal bir şey midir? Bu normal bir şeydir. Bu imtihandır. Yani Allah el kabid ve el basit olan Allah, dilediği zaman genişleten, dilediği zaman daraltan Allah, bazen malı genişletir, malı daraltır, bazen evi genişletir, evi daraltır, bazen de insanın kalbini genişletir, zihnini genişletir. Bazen de insanın kalbini daraltır, insanın zihnini daraltır. Ve Allah sana bir darlık yazdığı zaman senin ondan kurtulman mümkün değildir. Bunu ne olarak bileceğiz? Bunu bir imtihan olarak bileceğiz. Demek ki duayı aksatmaya başlamışız. Allah sinyal vermeye başlamış. Ey kulum dua etmiyorsun eskisi gibi. Senin kalbini daralttım ki kalpleri genişletene yönel. Ey kulum eskisi gibi zikir yapmıyorsun. Veya ey kulum kalpleri genişletenin ben olduğumu unuttuğun, sen zannediyorsun ki ders çalıştığın için mutlusun. Sen zannediyorsun ki işte sen e, sorumluluklarını yerine getirdiğin için mutlusun. Öyle değil. Ben senin kalbine genişlik verdiğim için mutlusun. Aslı unuttuğun için, nankörlüğe düştüğün için sana asla hatırlatıyorum. Bana teşekkür etmeye başla. Bana hamd etmeye başla. Allah Azze ve Celle bir şeylerin yolunda gitmediğine dair sana uyarıda bulunur. Sinyal e, sinyal vermiş olur. Onun için bu noktada e, bunun bir imtihan olduğunu bileceğiz. Yani baktık sıkıntımıza sebebiyet verecek hiçbir sorun göremediysek eğer e, bunun bir imtihan olduğunu bileceğiz. Böylesi durumlarda ne yapmak lazım? Böylesi durumlarda kalpteki sıkıntıyı giderici bir takım yollar ve metotlar vardır. Onlara e, yönelmek lazım ve onları yerine getirmek lazım. Bununla alakalı geçen iki ay önce Dergide bir yazı çıkmıştı, ''Üzülme Allah bizimle beraberdir.'' diye bu konuyla ilgili yazılmıştı. Yani hüznü, kederi, derdi savmak için, kalbimizi genişletmek için Allah'ın nimetlerinden bir nimet olan inşirah. Yani Allah peygambere bunu bir nimet olarak hatırlatmadı mı? ''Elem neşrah leke sadrak'' ''Biz senin göğsünü genişletmedik mi?'' dedi Allah Azze ve Celle. Demek ki gönül genişliği bir nimettir ki Allah bunu Peygamber'e peygambere hatırlatıyor. Bu nimeti elde edebilmek için ve keder musibetinden, hüzün musibetinden kurtulmak için bazı yollar var. O yazıda sekiz tane madde zikretmiştik. Maddi ve manevi olarak yapabileceğimiz sekiz tane madde zikretmiştik. Böylesi maddeleri hayata geçirmek ve bunlar üzerine yoğunlaşmak gerekir. Hani çok da vakti genişletmemek adına onları anlatmıyorum şimdi. Yazıda mevcut onlar. Üzülme Allah bizimle beraberdir yazısında. İnşallah o yazıyı bir daha okursunuz. Oradaki maddeleri de buraya eklersiniz. Böylece e, genel şevkimizi kıran e, ve bizi rahatsız eden unsurlarla alakalı konuşmuş olduk. Dediğim gibi bazı özel e, maddeler var idi. Onlar da inşallah ben zamana yayıp yaklaşık e, benim bildiğim sekiz tane madde çıkardım oradan da. Onları da inşallah zamana yayıp zaman içerisinde yeri geldikçe tane tane anlatmaya, konuşmaya gayret göstereceğim. Bu Konu başlığı altına girebilecek ya da benim anlattıklarımla ilgili benim anlatamadığım ya da sizin sormak istediğiniz bir şey var mıdır? Benim söyleyeceklerim bunlar. Allah hepinizden razı olsun. Allah Azze ve Celle'ye emanet olun. İnşallah haftaya bir dahaki dersimize görüşmek temennisiyle. Selamun Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu.